15 Mart Sabahın sessizliğinde güvercinler kilisenin damında kararsız bekleşiyor. Şaşkın görünüyorlar. Çöle dönmüş kenti anlamakta zorlanıyorlar. Jess Henderson'ın offline'ının provasını okuyorum. Birkaç ay içinde çıkacak. Yani çıkması gerekiyor. Sonrasına bakılır. Offline kelimesi felsefi bir anlam kazanıyor. Gerçeğin fiziksel boyutunu sanal boyutunun karşısında ya da Ondan, onun içinden çıkararak tanımlama biçimi. Pandeminin yayılımı boyunca offline-online ilişkisinin nasıl değişmekte olduğu üzerine düşünüyorum. Ve sonrasını hayal etmeye çalışıyorum. Son 30 yılda insan etkinliklerinin ilişkisel, proksenik konuşma mesafesiyle ilgili bilişsel doğası derinden değişti. Artan sayıda etkileşim, fiziksel, bir arada olmaya değin... İçinde lingüistik alışverişin belirsiz ve çift anlamlı ve böylelikle sonsuza dek yorumlanabilir olduğu, üretici eylemde fiziksel enerjinin kullanıldığı ve bedenlerin bir aradalık akışı içinde birbirlerine temas edip deyip geçtiği boyuttan, lingüistik işlemlerin enformatik makineler aracılığıyla dijital formatlara uygun olarak gerçekleştirildiği, üretim etkinliğinin kısmen otomasyonla yürütüldüğü ve insanların bedenleri karşılaşmadan gitgide yoğunlaşan bir etkileşim içinde olduğu bağlantı boyutuna doğru yer değiştirdi. İnsanların gündelik varoluşu muazzam veri yığınlarıyla korelasyon içinde elektronik olarak düzenlenen konjeniklerle zincirleme bağlı hale geldi. İknanın yerini yayılma aldı, psikosferin sinirlerine infosfer akışları hakim oldu. Bağlantı enformasyon virüslerinin yarıda kesip yönünü değiştirebileceği ancak ne fiziksel bedenlerin belirsizliğinden haberdar olan ne de kesin olmama imkanından yararlanan pürüzsüz, tüysüz ve tozsuz bir kesinti kesinliği varsayıyor. Şimdi toplumsal olanın içine giren biyolojik bir etmen onu içe doğru patlatıp eylemsizliğe zorluyor. Bağlantı teknolojileri yüzünden bir arada olma halinin Alanının daralmış olması salgının nedeni. Fiziksel mekanda bir arada olma, ne pahasına olursa olsun mutlak tehlike haline geldi. Bir aradalığın önünde etkili engeller var. Evden çıkma, dostlarla buluşma, iki metre uzaklığı koru, sokakta kimseye dokunma. İşte bu durumda görülen, bu haftalardaki deneyimimizin de gösterdiği gibi, online olarak geçirilen zamanın müthiş yayılması. Zaten duyularla, üretimle ve eğitimle ilgili ilişkilerin birbirimizle temas etmediğimiz ve bir araya gelemediğimiz alana taşınmak zorunda kalındığı durumda başka türlüsü de olamazdı. Salt bağlantıya dayalı olmayan hiçbir toplumsal durum kalmadı. Ya sonra? Sonrasında ne olacak? Ya bu aşırı bağlantı yükü keyfi bozacak olursa? Şunu demek istiyorum. Pandemi sona ermeden önce ya da sonra bunun gerçekleşeceğini kabul edersek, diyelim İtalya'da 25 Nisan'da, acaba online geçirilen hayatı hastalığın kendisiyle mi özdeşleştireceğiz? Acaba büyük ölçüde genç nüfusun içinde olacağı, talihsiz ve yalnız bir dönemin anısı olarak girdikleri ekranları kapatıp kendiliğinden bir kucaklama hareketi mi başlayacak? Kendimi fazla ciddiye almıyorum. Ama bunu düşünüyorum. Psiko Çöküntü Günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve Okuyan Serhan Ada.